1588 numaralı konu, Büreyde el-Esleminin Ali'ye, Osman'a, Talha'ya ve Zübeyre dua etmesi, Sicistan'da Büreyde el-Esleminin yanında bulunuyordum, ben Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir hakkındaki fikrini bilmek için daima onlara tarizde bulunuyordum, o, kıbleye yönelerek ellerini kaldırdı ve, Ya Rab, Osman'ı Ali bin Ebi Talib'i, Talha bin Ubeydullah'ı, Zübeyir bin Avva'mı affet diye dua etti,